Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah, burada Allah için toplandığınız gibi cennette Allah'ın çarşısında böyle toplanmayı ve Rabbım'ın cemalini görmeyi hepimize <Gülüyor> nasıl <nasılsınız>? olsun. <Gülüyor> Bugün sözü uzatmadan hemen sohbete gireyim. Çünkü bayağı bir vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin. Bugün size işlemek istediğim ayet, hepinizin ezbere bildiği ve çok çok gördüğü, birçok böyle mesela ruki ağaç, işte ruki eden bilmem, işte hayvanlar tipinde, Resimlerde falan bol bol gördüğünüz bir ayet-i kerime. Bakara suresinin 43. ayeti. Namazı dost doğru kulun, zekatı verin, ruku edenlerle ruku edin. Ayet-i kerimemiz bu. Şimdi bizler bazen birçok meseleyi ve birçok hareketi yaptığımız eylemi bildiğimizi zanneden insanlarız. Ama işin derinine, inceliğine girmediğimiz zaman bunu bazen kavrayamıyoruz. Yani bir namazı düşünün, hani bugün namazdan önce bazı şeyleri konuştuk, safların düzgünlüğü, safların tamamı bile yani sütreye doğru namaz kılmak bile nedir? Namazın tamamındandır, rükünlerindendir dedik. Yani bir kıyam, bir ruku, bir secde neyse, Safları düzgün yapmakta nedir? Bu rükünlerden bir tanesidir. Ama hakikaten biz bunların inceliğini biliyor muyuz? Veyahut bazı hareketler vardır ibadetlerde. İnsanlara bir alışkanlıklar kazandırır ama bunun yanında da bir şeyler yapmamayı öğretir. Mesela çok çok böyle hafızanıza kazınsın diye bir ayeti çok çok zikrederim dikkat ederseniz. Allah size imanı sevdirdi. Neyi tiksindirdi? Fıskı. Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi. Şimdi birini yaptırtırken, birini sevdirdirken Allah öbüründen de seni ne yapıyor? Tiksindirtti. Doğru diyor. İşte ruku ederken de bir şeylerin talimini yapıyoruz. Bir insan Birine gidip de böyle iki büklüm olur mu? He? Mesela toplum içinde patron patronsunuz, belli bir mevkidesiniz. Birisi geldi size şöyle etti, böyle eğildi. Hoşunuza gider mi? Gitse bile, yani böyle bir hareket birisi yapsa bile, bir şeyleri şey yapsa bile böyle yapan bir insana, inanın insan fıtratında bile güven yoktur biliyor musunuz? Bu adam dalgavuktur. Yani bu iki yüzlüdür. Bundan her şey gelir de bir adam boyun eğmiyorsa, ruku secde etmiyorsa ondan kendisine zarar gelmeyeceğini bilir biliriz. Yani kabul etmese bile, hasım olsa bile. İşte ruku, yani namazda yaptığımız ruku, eğilme dediğimiz belin dümdüz hale getirilme iki büklüm manaya gelmesi Basit bir hareket ve rastgele bir hareket değil kardeşlerim. Hiç düşündünüz mü üzerinde? Hani eskiden çocukken öğretirlerdi. Namazda ellerini şöyle açacaksın ha. Niye diye sorardık. Eskiden hani putperestmiş ya insanlar. Parnak put yaparlarmış. Kenarlarına koyarmış şöyle ettiği zaman işte o puta doğru yaparmış. Hep araları dolduruyorlar. Ayet değil hadis değil. Secde ettiğinde de diyor onu öpermiş, ona secde dermiş. İşte böyle edeceksin, kulağının tozunu alacaksın. Aslında böyle şeyler yok. Öğretseler neden kıyamet diyorsun? Neden ruke ediyorsun? Allah'tan gayrı hiç kimseye kıyam etme. Allah'tan karşı hiç kimsenin karşısında iki büklüm, olma, durma ve günde beş vakitte bu ne yapıyor bize? Talim ettiriyor ve bugüne kadar hiçbir Müslümanın boynunu ne yapamamışlar? Kafirler eğememişler. Hapsatmışlar. işkence etmişler. Her türlü tacizi yapmışlar ama ne yapamamışlar? Neden boyun eğdirememişler? He? Çünkü Allah'a boyun eğdiğinden diğerinden ne yapıyor? Tiksiniyor, uzak duruyor. Ama namaz kılmayan insanlar hep iki bittim olmuştur. Çünkü onlar gerçek muhabbutu ne yapamamışlar bulamamışlardı İşte ruku bizim için çok önemli bir fiildir eğilmedir iki büklüm eğilme ve beli bükme manasına gelir namazda ayaktayken kıraat bitince elleri dizlere koyarak beli ve başı sırtı mümkün olduğu kadar dümdüz tutarak eğilmektir hatta Ayşe annemiz diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtına bir bardak suyu koysanız o hiç şey yapmadan, dökülmeden ne yapardı? Dururdu diyor. Yani bazen hani arkadaşlar namaza gittiği zaman yaylı şeyler olur bazen pat diye böyle gidiyor geliyor. Öyle değil aslında. Tam. Ne fazla eğileceksin, ne şey yapacaksın. Tam. Mesela Hanefi mezhebinde kadınların namazı olmuyor biliyor musunuz? He? Neden olmuyor? Rukuyu tam, rukuyu tam yapmadıklar için onlar hanefi meselindeki kadına işte avret yerleri belli olmasın diye şöyle hafif eğdirirler. Ne ayettir ne de hadistir kardeşler. Allah kendisinden razı olsun. Ali'nin dediği gibi İslam dini, rey dini, akıl dini olsaydı ben ayağımı ne esnemezdi derdim. Altı pis dediğim. Ama ben ondan üstünü mest ederken gördüm diyor. Demek ki İslam dini, akıl dini, rey dini değil. Ve bir ibadet de kafasına göre insanların değiştireceği nedir? Değildir. Ruku de kadının olsun erkeğin olsun, ruküsü aynıdır. Hiçbir zaman ne yapmaz? Değişmez kardeşlerim. Ve ruku aynı zamanda saygı ve alçak gönüllülüğü ifade eder ki daha çok ibadet için budur. Mümin kulun Rabbine hürmetinin onun karşısında kendisini aşağı görmesinin en uç noktasıdır kardeşlerim. O rabbına olan aşırı saygısından dolayı onun önünde eğilir iki büklüm olur. Onun büyüklüğünü azametini kabul eder. Onun önünde eğilerek ortaya koyar ve ruku de aynı secde gibi farzdır. Bir gün kardeşlerim Bukhari Müslümanın naklettiği rivayetleri hatırlayacak olursanız dedeciğim bir su getirir misin? Ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Selam mescide geliyor kardeşlerim. Bir adam namaz kılıyor. Namazı kılıyor geliyor Allah Resulü'ne selam veriyor. Allah Resulü selamını alıyor. Git diyor namazını kıl da gel. Adam gidiyor namazını kılıyor geliyor geliyor selam veriyor. Aleyhissalatü Vesselam selamını almıyor. Gittir namaz kılda gel. Ravi diyor ki üçüncüde mi, dördüncü de mi? Adam dedi ki ben bundan başkasını bilmiyorum. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam kıyama durduğunda bütün azaların oturana kadar kıyamdadır. Rüküye mi gittin? Bütün kemiklerin azaların oturana kadar rüküdedir. Ruküden kalktın. Bütün azaların oturana kadar o kıyamda dur. secdiye gittin bütün azaların oturana kadar secdede dur. Secdeden kalktığında bütün azaların oturana kadar secdede orada dur. Bütün rükunlarını ne yap böyle yap. Eğer diyor bakın hadisin devamında sen diyor o namaz kıldığın şeklinle devam ederek ölmüş olsaydın Muhammed'in dininden başka bir din üzerine ölürdün diyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Amin. Hani bugün mesela camilerimizde mesela Hacı Bayram'da imam diyelim. İmam diyelim. Hızırkaç demeyelim. Ee, adam tetikte. Şimdi adam namaz kıldıran adam Allahu Ekber diyor ya öbürü hazır hemen inmeye hazır böyle. Allahu Ekber de mi tak atıyor kendini. Yani rukye ne zaman gidip ne zaman kalktığını anlamak mümkün değil. Allah mağfiret etsin. İşte diyor rüküsüne, secdesine, rükunlerine dikkat etmeyen bir insan o vaziyette ölse bakın namaz kılan birisi hem de peygamberin mescidinde namaz kılan birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor kardeşlerim? Bu şekilde ölseydin kafir olarak ölürdüm diyor. Hitabeti görüyor musunuz? Yani namazı kılıyor ama hakkını ne yapmıyor? Vermiyor. Kimin huzurunda durduğunu Kime ruku ettiğini o vaziyette kılan birisinin anlaması nedir? Mümkün değildir. Şimdi anladınız mı? Bu namaz sizi her türlü kötülükten, fakhşadan alıkoyar. Kimi koyar? Dikkat eden. Dikkat eden. Allah dikkat edenlerden eylesin bizi de, neslimizi de kardeşlerim. Ne diyor ayete tekrar dönelim. Namazı dostur kılın zekatı verin, ruku edenlerle ruku edin. Ayette rukuden maksat aynı zamanda namazdır. Çünkü ruku namazın rükünlerinden nedir? Bir rükündür. Namaz kılanlarla birlikte namaz kılın diyor. Bu da tek başına değil neye işaret ediyor? Cevata. Yani tek başına ne yapmayın? Yapmayın. Evet. Burada namazın en önemli erkanlarından biri olması yönüyle cüz, cüz zikrediliyor ama bu cüzden de kül, bütün. <gülüyor> Rukunlar ne yapıyor? Zikredilmiş oluyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. İşte insan ancak Yüce Allah'ın önünde bu kadar küçük pozisyona düşebilir. Biz kimin kölesiyiz? Öyleyse köle, efendisinin karşısında ne yapması gerekiyorsa nasıl aciz duruma düşmesi gerekiyorsa bunu ne yapması? Yapması gerekiyor. Gidip kabirlerin altında çileye girmeye şunu bunu terk etmeye kırk gün riyazete girmeye gerek yok. Allah'ın emrini yerine getir. Sen Allah'ın halis kulu evliyası durumuna ne yaparsın? Gelirsin. İşte bu da ibadetin Allah'ı büyük tanımayı böylece ortaya koymanın en büyük göstergesidir kardeşlerim. Evet ve ruku ve secde edenler de Allah indinde büyük derecelere gelen insanlardır. Mesela ayette ne diyor benim dostum derken benim dostum yani benim evliyam Allah'ın dostu olanları Allah Azze ve Celle zikrederken ne diyor? <gülüyor> Uşu içinde ruku ve secde edenler benim dostumdur. Diyor. Yani siz Allah'ın dostu musunuz? <gülüyor> <He>? <gülüyor> evet. Ya Allah'ın dostuyuz ya da gayrısı. Ama halk arasına girdiğini Allah dostu dediği zaman ya biz onların ayağını ne yapamayız? <gülüyor> Toz olamayız diyorlar ayrı bir sınıf ayrı bir fırka yaratmaya çalışıyorlar halbuki huşu içinde ruku ve secde edenler Allah'ın nedir dostlarıdır kardeşlerim evet ve ruku müminin kulun kul olduğunun ve Allah'ın karşısında ne kadar aciz kaldığının en güzel göstergelerinden bir tanesidir ve Allahu Ekber diyerek kul ne yapar rüküye ya gider ve kardeşlerim, müminler rükü ve secde ederek Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Onlar Allah'ın huzurunda rüküye vararak hem kendi nefislerine hem de bütün insanlara adeta şöyle derler. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'tan başka büyük yoktur. Yani Allah'tan başka onun önünde tazim edilecek büklüm büklüm olacak. Yani eğilecek hiçbir varlık nedir? Yoktur. Hürmet edilecek bir makam yoktur. Bunun karşılığı budur kardeşlerim. Allah hakkıyla namazı kılan samimi kullardan eylesin. Kur'an'a baktığımızda kafirlerin en büyük özellikleri onlar namaz kılanlardan değildi. Rük edenlerden değildi. Onlar secde edenlerden değildi. Bugün bakın, kafirler asla Allah'ın karşısında ne yapmıyorlar? Bükülmüyorlar. Kıyametten sahneyi hatırlıyor musunuz münafıklarla alakalı? Evet. Secde etmeye çalıştıklarında ne oluyor? Evet. Sırtının üstüne. Çünkü dünyada Allah'ı isteyerek secde etmedi ki bunlar. Senin benim yanıma geldiğinde İslam'ı hatırladı bunlar. Onun için de Allah da onlara ne yaptı? tuzak kurdu. Mahşerde ben de müminim dedi ama bir türlü secdeye ne yapamadı? Sırtlarını Allah dümdüz yaptı ve sırtlarının üstü geriye düştüler ve Allah onları cehenneme attı. Allah bizi de neslimizi de bunlardan eylemesin kardeşlerim. Evet. Müslüman rukuyla kafirlerden itaat edenlerden ve etmeyenlerden rükü ne yapıyor? Birbirinden ayırıyor kardeşlerim. Ruku edenler Ruku edenlerle birlikte, ruku edenler yani Allah'a boyun eğenler, eğmeyenler birbirinden ne yapıyormuş? Ayrılıyormuş. Doğru mu? Müslüm'ün 82. olur rivayetini hatırlıyor musunuz şimdi? Onlarla diyor sizin aranızdaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse o müşriktir, o kafirdir diyor. Şimdi anladınız mı meseleyi? Yani Müslüman olan ne yaparmış? Rükü edermiş. Peki Allah'ın karşısında rükü secde yapmayanlar kardeşlerim bir kadını görüyor secde ediyor mu? Bir güneşi görüyor secde ediyor mu? Bir ya beş para etmez ahlaksız despot bir zalimin karşısında secde ediyor mu? Onun sonra bir şarkıcı görüyor secde ediyor mu? Yani Allah'ın karşısında Acizliğini itiraf edemeyen insan kendi nefsi çıkarı doğrultusunda canlı cansız her varlığa ne yapıyor? Secde eder, tapınır hale geliyor. Namazdaki bir rukuyu yani bir eğilmeyi hafif almayın kardeşlerim. Bu bir tevhid eylemidir. Ve Allah bunu bizden ne yapıyor? İstiyor ve bunu yapanla yapmayanı birbirinden ne yapıyor? Hayırdır diyor. Ve devam ediyor bakın. Namazda rükuya vararak Allahu Ekber deyip büyüklüğünü ikrar eden ve onun huzurunda başını eğen mümin kendisine bu hidayeti verdiği için Allah'a başlıyor şükrünü eda etmeye. Ne diyor? Kim günde en az yüz kere Subhane Rabbiyel Azim veya Subhane ee, Subhanallah ve bihamdihi derse onun günahlarına kadar çok olursa olsun mağfiret olunur değil mi? Bakın namazda bizler Subhan-ı e Azim diyoruz Ruku eden mümin Allah'ın vahiyinin dışında hiçbir şeye eğilmeyeceğini ve sadece ona kulluk edeceğini işte bir rüküsüyle ne yapıyor? İspat ediyor. Evet rükü halindeki tesbihinden Rabbi o kadar memnun oluyor ki kulunun ağzından hemen sıhhatli bir haber çıkıyor. ruku bittikten sonra ne diyoruz? Hı? Kalkıyor. Ne demek? Ne demek? Bakın taht diye söylediğimiz her şeyi yazdım. Yani sen Allah'ın karşısında iki büklüm durdun. Onun karşısında eğildin. Ona hamd ettin. Onu zikrettin. Allah senin hamdını duydu. Basit bir olay değil bakın. Bu kelimeler de basit değil. Onun için namazına dikkat eden bir müslüm, yani bir mümin, kardeşler, her şeyine dikkat eder. Ve namazdan kurtulan bir müslüman, Kıyamette her meselesinde ne yapar? Kurtulur. Namazından geçemeyen hiçbir şeyde ne yapamaz? Geçemez. İşte Allah kendisine ham edenin hamdini duydu. Kabul etti. Ne güzel müjde kardeşlerim. Ne güzel haber. Allah bunu hakkıyla yapan ve her söylediğinde bunları gözünün önüne getiren sammı kullardan eylesin bizi. Rüküden başını kaldıran mümin, hamdının kabul edildiğini öğrenir, öğrenmez, hemen ne der? Rabbena ve leker ham. der. Evet. Ey Rabbimiz ham sadece sanadır. Sana mahsustur. Başkasına ne yapılmaz? Yapılmaz. Buraya kadar dikkat eder, namazında aynı bu şekilde kılan namazı nasıl olur? Şimdi anladınız mı sahabenin kılmış olduğu namazın nasıl olduğunu Dünyayla irtibatlarını nasıl kestiklerini anladınız mı? İşte onlarla bizim aramızdaki bu. Bazı ibadetlere dikkat etmiyoruz. İşte bu dersleri yapmamızın amacı bu. Yoksa her zaman rükü ediyoruz. Her zaman ne yapıyoruz? Secde ediyoruz. Ama Rabbimizin şu bugün dersimize konu olan şu ayetlerin üzerinde biraz daha hassasiyetten durmamız ne yapıyor? Gerekiyor. Evet. İşte kardeşlerim artık kendisinden geçmiş, ruhunu kablayan bir huzurun içine dalmış. Artık bir Müslüman ayakta kalacak mecali ne yapmıyor? Kalmıyor. Hemen ne yapıyor? Secdeye kapanıyor. Bu olayların bak birbirini şöyle takip edişini yakalarsanız bunlar basit bir olay nedir? Değil. Yani rukudeki o ihtişam kalkıştaki o dua sana verilen o müjde artık müminin ayakta duracak halini ne yapmıyor? Bırakmıyor ve secdeye kapanıyor ve secdede şükrün son hattidir. Allah hakkıyla secde edenlerden eylesin. Çünkü secde o kadar büyük bir ameldir ki iblis ne yapmadı da lanetlik oldu? Secde etmedi. Allah Azze ve Celle diyor ki Alak 19'da secde et ki Allah'a yaklaşasın işte iblis secde etmedi ve Allah onu ne yaptı tard etti Allah'ı inkar etmedi kardeşlerim yani onun varlığını ve birliğini inkar etmedi sadece emrini ne yapmadı yerine getirmediği için bu hallede düştü bakın kardeşlerim rukunun insana birçok faydası vardır Biliyorsunuz maddi hastalıklar olduğu gibi manevi hastalıklar da vardır. Biliyor musunuz Ruk, ruku, yapmış olduğumuz şu ruku birçok manevi hastalıklara şifadır biliyor musunuz? Hani yürüyen keresteler diye bir sure var biliyorsunuz değil mi? Neydi o sure? Nasıl yürürler? Lokman suresinde ne diyor? Kasalarak yürüme senden heybetli Dağlı var. Sesini ne yapma? Yükseltme. Yani çalımlı çalımlı yürüme. Ruku yapmak ne yapar insanı? Çünkü He kardeşler. Kibri götürür. Tepeden bakmayı ne yapar? Götürür. Yani sen günde 5 sefer ruku etmen var ya bu talimin sana bu talim birçok şeyi ne yapıyor? Kazandırıyor. <gülüyor> Allah Resulü ve Vesselam bir gün konu dışı ama sorduğun için cevap vereyim. Sohbetten alakalı yine de Allah razı olsun. Bir gün asabının borcu olduğu bir ortamda Bukhari Müslüm rivayeti kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez diyor. Orada Musab diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Rabbim bizi de beraber haşretsin. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben elbisenin en güzelini, kokunun en güzelini, pahalısını, ayakkabının da en kalitelisini giyerim. Bu da mı kibirdir? Allah Resulü diyor ki, hayır diyor. Allah güzeldir, güzeli sever, kuluna bir nimet verdi mi, onu kulun üstünde görmeyi ister. Kibir, haktan geleni kabul etmez. Aynı şey gibi, şeytan gibi. Secde et dediğinde İblis "Ben önce yarattım. Onu sonra yarattım." deme hakkına sahip diyor. Secde edecek. Allah diyor. Kibir bu. Hak'tan geleni kabul etmemektir. Evet. İşte kardeşlerim tüm ibadetler kabul olması için iki şart var. Biri neydi? İhlas. Ne için yapıyorsun? Allah için. İkincisi Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygun olmasıdır. Bunun için yapılır. Dünyevi bir gaye için yapılan şey Allah'a ibadetten onu ne yapar? Çıkarır. Zaten Allah'a ibadet Allah'ın emrettiklerini usulüne uygun olarak Allah'ın rızası için yapılan şeylerdir. Allah'ın rızasının olmadığı hiçbir şeyde zaten hayır nedir? Yoktur. Yani bir şey Allah için yapılmıyorsa onun hiçbir manası, değeri nedir? Yoktur. Hiçbir manası yoktur. Ve şöyle düşünün kardeşlerim. Allah diyor ki, rükü edin. Bunun bize zarar olur mu? Secde edin diyor. Bunun bize bir zarar olur mu? Yani Allah'ın bizden istediği her şey bizim hayrımızadır. Yapmayın diyorsa da bu bizim hayrımızadır. Yok ben yapacağım. Ya ahirette görürsün belanı. Yok. Onda sıkıntı yok yani yapabilirsin ama onda cezasını orada çekersin. Fakat Allah zararlı hiçbir şeyi bizden istemez. Ve her zaman kulların hayrını ve onların iyiliğini ister. Neyi güzelse odur. Ama burada şuna da dikkat edin. Allah'ın hiç kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur kardeşlerim aşağı. Daim. Evet. Bizim ihtiyacımız vardır. Bizim arınmaya ihtiyacımız vardır. Mesela kurban geliyor güncel olarak. Rabbimiz ne diyor? Yani ne sizin kanlarınız ne de etleriniz bana ulaşıyor. Ne ulaşıyor? Kalplerinizdeki niyetler. Yani bunlar ulaşıyor. Eğer halis kabul eti de senin, kanı da senin, derisi de senin. Ama Allah Azze ve Celle bizim arınmamızı istiyor. Ve hanginizin ameli daha güzel? Bunu denemek için ölümü ve hayatı yarattığını söylüyor. Allah ameli güzel olanlardan eylesin. İşte namaz ve ruku özellikle manevi hastalıkların özellikle bu kibirin, insanlara tepeden bakmanın mağrur mağrur yürümenin çalımlı çalımlı yürümenin direk şifası. İnanın birisi Müslüman olduğunu iddia ederek çalımlı çalımlı yürüyorsa insanlara mağrur hareket yapıyorsa, tepeden bakıyorsa onun namaz kıldığına şahitlik yapmayın. O adam namaz kılmıyor. Kılıyorsa da nasıl kılıyor? Görse He? Hayır. Eğer bu şekilde ölmüş olsaydı, yani ölseydin o kıldığın, Muhammed ümmetinde başka bir millet üzerine ölürdün. Demek ki rüküsüne ne yapmıyor? dikkat etmiyor. Secdesine dikkat etmiyor. Ruku eden bir insan, aciz olan bir insan, bağırsaklarında pislik taşıyan bir insan nasıl bir başkasından kendinin üstün olduğunu, kendisinin daha hayırlı olduğunu söyler. Bunu söyleyen kimdi? İblis'ti. O ilmine rağmen cennete kadar çıkıyor. Meleklerle konuşuyor. Bakın bu hareket secde etmemesi onu cennette ne yapıyor? Mahrum ediyor. Allah rük edenlerle rük edenlerle beraber rük edenlerden kısım bizden kardeşlerim. Kalbi, ruhu, nefsi arındırır namaz. Allah Azze ve Celle Ankebut 45'te muhakkak namaz her türlü fahşadan, münkerden seni ne yapar? Alıkoyar. Burada öz eleştiri yaparım kardeşlerim hepimiz. Allah bizleri ıslah etsin, tevbe edenlerden eylesin, Allah'ın bizleri mağfiret et. Eğer kardeşlerim, bir yanlışlık yapıyorsak, bir haram, bir küfür ve herhangi bir düzensizlik oturalım, ilk analiz ettiğimiz bir amelimiz olsun. Hangisi? İnanın bulursunuz. Bakın birçok sohbetlerde verdiğimiz örnekler var. Ne zaman diyor ailemde çocuğumda bana karşı yani altımda bana itaat edecek, edeceklerin etmediğini gördüğümde onlarda hata ne yapmadım diyor aramadım. Nerede aradım kendi nefsimde hatamı buldum tövbe ettim bir de baktım ki eşimin çocuğumun düzeldiğini gördüm diyor. Allah böyle kendine dikkat eden ve kendini çekip çeviren sanmı kullardan eylesin bizleri kardeşler. Demek ki namaz insanı her türlü fahşadan ne yapıyor? Alkoyuyor. Ha burada en alt zeminde şuna da dikkat edelim kardeşlerim. Hakkınızı helal edin. Belki konuyu biraz yayıyorum ama. Ve o namaz kılanların haline diyor. Veyahut hadis-i şerifte kalbinde zerre kadar veya hardal tanesi kadar iman bulunan ne yapacak? Cennete girecek. Günah işleyen insan aynı zamanda günah işleyip namazda kılabiliyor mu? Evet. Ama o namaz onu fahşadan alıkoymuyorsa demek ki namazda sıkıntılar nedir? Buna bir örnek vereyim isterseniz daha net olsun. Bir gün kardeşlerim Allah kendisine rahmet etsin. Ondaki ilmi hepimize nasip etsin. i̇bn Abbas mescide giriyor. Bir adamın her tarafı seyrettiğini, her tarafını taşıdığını oraya buraya baktığını görüyor ve diyor ki, eğer diyor onun kalbinde diyor ihlas huşu olsaydı, bunlar yaptığını göremezdi diyor. Ve devam ediyor. Bakın nereden nereye bağlayacak. Biz diyor Allah Resulü'nün zamanında, yani secde mahallinin dışına gözümüzü ne yapmazdık? Kaydırmazdık. Ve çarşıya çıktığımızda, herkesden alışveriş yapardık. Herkes güvenli insandır diyor. Şimdi diyor namazda dikkat eden bir tane insanın ismini sayıyor. Falanın dışında diyor alışveriş yapacak güveneceğimiz kimse kalmadı. Yani adamın namazındaki tilki gibi sağa sola bakması, orasını burasını kaşıması yani huşusuzluğu ihlasızlığı nerelere yansımış? Ticaretine de yansımış. Konuşsan. Yanında bile konuşamazsın, güvenemezsin. Laflarını çarptırabilir, götürür bir başkasına doğruyu yanlış aksarabilir. Birçok şey ne yapabilir? Ekleyebilir. Ama namazı düzgün olan bir adamdan asla ne yapmaz? Zarar gelmez. Ve aynı zamanda Müslümanın el ve dil eminliği var mıdır? Var. Bunlar hep namazdan elde edilen şeylerdir kardeşlerim. Rüküde yaptığımız tesbihe bakıyorsunuz. Mümin hem rüküye gidiyor hem de rüküde Allah'ı tesbih ediyor. Yüce olan Rabb'ı tesbih ederim diyor. Ve bunu çoğaltıyor. İşte burada hem eğilme hem de onu övme makamı vardır. Ve önemini bilmeden sadece rükü etme rastgele o kelimeleri terennüm edip kalkma insana hiçbir şey ne yapmaz? Kazandırmaz neden Rukiye'ye gittiğini ve orada ne dediğini ne yapmalısın bilmelisin ki kimin huzurunda durduğunu, kimi tesbih ettiğini ne yapmalısın bilmelisin. Ee, bunu da nasıl izah edebiliriz? Mesela bir hadisin son kısmını alalım. Ne diyor? Mazlumun ahında sakın kafir bile olsa. Onunla Allah arasında ne yoktur? Perde yoktur. Kafir ya. Bir kafir kafir. Ya Rab, Ya Rab diyor. Allah onun duasına ne yapıyor? İcabet ediyor. Neden icabet ediyor? Çünkü kafir o anda Allah'tan başka kendisine hiçbir yardımcının olmayacağını hem ikrar ediyor ve hem de o makamdan istiyor. İşte bizim amellerimiz de böyle olacak kardeşlerim. Eğildiğinde kimin karşısında eğildiğini bileceksin. Kimi zikrediyorsan, kimi zikrettiğini ne yapacaksın? Bileceksin. İşte o zaman o ibadet seni her türlü şeyden ne yapar? Rabbim bizi bunlardan eylesin. Evet maksatı asıl oldu bu bölümü geçiyorum. Ve burada dikkat ederseniz bir nokta daha var. Tabi hepiniz e, biliyorsunuz iyi bir Kur'an okuyucusunuz, Müslümansınız ve namaz kılan insanlarsınız. Ve Bakara suresi de hemen Fatiha'dan sonraki ilk sure. Allah bizi yeryüzünde ne olarak yarattı? Evet. Peki 30'larda Allah-u değil mi? Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde meleklerin bir şey dediğini okudunuz mu? Evet ne diyorlar biz seni zikrediyoruz biz sana rükü ediyoruz biz sana saf saf duruyoruz yani sen yeryüzünde kan dökecek bozgunculuk çıkaracak yeni bir fırka mı yaratıyorsun Ya biz sana zaten ne yapıyoruz ibadet ediyoruz diyor. bakın demek ki Allah Azze ve Celle bizlere öyle güveniyor ki yani ihlaslı kullara ve gereğince amel ettiğinde melekler bile Adem'e ne yapıyor? Secde ediyor. Rükü deyip secde edip geçmeyin kardeşlerim. Hakkıyla yerine getirdiğinizde melekler sizinle musafa eden ve her yerde onları görürsünüz. Ama hakkıyla yerine getirmediğinde bizden her türlü kötülüğü bekliyoruz. Evet. Bu ayetler çok çok önemli ve insanın en önemli görevlerinden birisi de halifenin neymiş Allah'ı tesbih etmek melekler yaratılış icabı ibadet eden tesbih eden yaratıklar olduğu halde Allah azze ve celle bu görevi aynı zamanda ne yapıyor bize de veriyor kardeşlerim evet, onun eşi benzeri dengi nedir yoktur ve o iyice sıfatlara sahiptir hiçbir eksikliği noksanlığı kusuru nedir yoktur ve böyle bir şey de düşünülemez. Mesela felsefenin babası Aristo'yu biliyor musunuz? He? Bugünkü tabutun veya prof dediğimiz insanlar, çağdaş dediğimiz insanlar felsefe olmadan olmaz derler böyle. Ve hep Aristo'yu yarım inah olarak görürler biliyor musunuz? Peki Aristo'nun ölülerden ilk yardım isteyen ve kabirlere gidip de anlayamadıkları şeyleri onlara secde ederek düşündükleri eğer akıllarına gelince işte bu kabirdendir dediğini biliyor musunuz? İlk kabirlere gidip secdeden insanlar olduğunu. Yani yarım ilah dedikleri felsefeyi savunduğu insanlar bir olan Allah'a secde edemiyorlar. Nereye ediyorlar? Ta kabirlere gidiyorlar. Ve bunların Allah hakkındaki düşüncelerini biliyor musunuz? Neye bakarsak bakalım, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya bizi zorluyor diyor bak. Bu adamlar. var, kabre gidiyor, düşünmüyor, secde ediyor, ondan yardım geleceğine inanıyor. Ama bir olan Allah'a gelince neye bakarsam varlığına ve birliğine beni zorluyor diyor. Yani düzeni, ahengi görünce. Ama diyor, yaratan Allah kaç tane yarattığını bilmez ki. Ne diyorlar şansım yaver gitti de şöyle oldu. Şans talip bana kondu. <gülüyor> Ve bu kelimeleri üreterek Müslümanların akidesini ne yapıyorlar? Bozmaya çalışıyorlar arkadaşlar. İşte bir ruku, bir secde bütün bunları aldığı gibi ne yapıyor? Çöpe götürüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere rükküsüne çok dikkat etmemi emrediyor. Ve rükküsüne secdesine dikkat etmeyen ve bu hareketlere dikkat etmeyenin Muhammed ümmetinden ayrı bir ümmet olduğunu ne yapıyor? Öleceğini hükmediyor. Rükküde bile kardeşlerim Allah Resulü diyor bize öyle öğretti ki diyor rükküde ellerimizi nereye koyuyoruz? Dizlerin, diz kapakların üzerine ve açarak tam bir şekilde belimizi düzeltmemizi ne yaptı? Emretti diyor. Yani rastgele bir rükü nedir? Yok. Tek tek öğretiyor. Evet. Mesela hadiste rüküye vardığın zaman avuçlarını dizlerin üzerine koy, sırtını düzgün tut ve rükü için sağlamdır demiştir Allah Resulü. Ve hırsızların en kötüsü kimdir? rüküsünden ve secdesinden çalandır demiştir. Evet. Ve kardeşlerim bir tadil erkan dediğimiz bir olay vardır. Nedir bu tadil erkan? Hanefi mezhebinde farzdır biliyor musunuz? Yani e, bu jet imamların teravide en önce ben çıkacağım, bu sene milli olacağım diye böyle yarıştıkları bir Ramazan ayı var ya 33 rekatı 20 dakikada, 15 dakikada kılanlar var biliyor musunuz? Ben Fatihasını dinledim mi internette. Ne zaman okuyor? Ne zaman kalkıp eğildiği bile böyle. Yani bir teshacalın o bile imamdan sonra eğilir kalkar yani. Yani ben denedim o şeyde Fatiha'da. Tadile erkan yani bütün rükünlerin birbirine uyumluğu nedir? Farstir kardeşlerim. Bunu yapmayanın namazı da nedir? Yoktur. Maalesef, maalesef ee, bu, bu yaşamış olduğumuz toplumda ne yaptı? Bu fıtrat, bu amel öldü. Allah tekrar bu güzellikleri yaşamayı bize de, neslimize de yaşadığımız ortama da nasip etsin. Evet. Peki, geçmiş ümmetlerde namaz var mıydı? Yahudilerde, Hristiyanlarda? Evet kardeşlerim, dışarıda yani Bakara suresinin 40. ayetinden itibaren biliyorsunuz hep ehli kitaba bir hitap vardır Beni İsrail'e ve onların hepsinin namaz kıldığını Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bizlere bildiriliyor. Ve ilk planda Yahudilere emredip yasaklanan bazı şeyler var. O yüzden namaz kılmak, zekat vermek, cemaate devam etmek, hakkı gizlemek Hakkı batır ile bulunmaktan men etmek gibi emirler hep yasaklanmıştır. Bu hitaplar aslında İsrailoğullarınadır ama bu hitaplar aynı zamanda ne yapmıştır? Bize de öğretilmiştir. Bu da gösteriyor ki onlara verilen emrin aynısı bize de. Onlar da namaz kılıyorlardı, onlar da rük ediyorlardı, onlar da ne yapıyorlardı? Secde ediyorlardı. Yani bugün havralarda kafalarına bir kep alıp böyle böyle yapmaları falan... Bunlar şeytanın onlara öğrettiği ibadet şekilleri. o Hristiyanların kiliseyi koyup böyle sıralar koyup böyle ellerinden böyle yapmaları, bir karıyı, erkeğe oturtup piyano çalmaları, bilmem bağıra bağıra o o diye konuşmaları bunlar ibadet değil. Onların namazı da bizim namazlar gibi neydi? Namazlardı. Şeytan bunları ne yaptı? Tahrif etti. Ve bu vaziyete kadar ne yaptı? Getirdi. Ve dikkat ederseniz ki birçok filmler ayetleri de güzel anlamaya sebep oluyor. Hazreti Meyrem'i seyretmeyen var mı? Yok. Yani seyreden var mı diye sormuyor. Orada ee, hahamlar Meryem annemizi bir şeyle hitam ettiklerinde kim konuştu? Beşik'teki çocuk yani İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'ın ağzından çıkanlar ayetti biliyor musunuz? Ne diyordu? Ey Meyrem Rabbına ibadet et 6 kapan. Ruk'e denilenlerle rük'e et. İsa dedi ki: "Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi, beni peygamber yaptı. Nerede olursam olun beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emrettidir. Beşikte konuşan peygamberdir. İlk çıktığı ağzından nedir? Bu. Demek ki namaz var mıymış?" bunlar gibi piyano ile bağırarak yırtınarak karı erkek bir arada bir şeylerin yapması neymiş? Değil. Demek ki kardeşlerim ruku bizlere bir şey ne yapıyormuş? Kazandırıyormuş. Ve bu müminler için önemli bir iman borcudur ve mümin olmalarının da göstergesidir ve aynı zamanda kafirle müminin birbirinden ayrılmasıdır. Yani ancak müminler ne yapıyor? Ruki ediyor. Ruku insanın ancak Allah önünde eğilerek izzet bulacağını, başka nesnelerin, başka şeylerin karşısında bükülerek izzet bulamayacağını nedir? Çok açık bir göstergesidir. Ve yüce Allah'ın yarattığı bakın burada çok önemli bir teyidi noktayı hatırlatayım. Allah'ın yarattığı hiçbir vücut organı onun dışında bir şeye tazim ne yapamaz? Yapamaz. Hangi organı yarattıysa sen yaratıcıya karşı ne yapmak zorundasın? Tazim etmek ve bunu göstermek zorundasın. Bu hiç kimseye ne yapılmaz? Yapılmaz. Eski padişahlar, despotlar büyük bir taht yapıp önlerine huzuruna gelenleri ne yaparlarmış kardeşlerim biliyor musunuz? Dar bir kapı ya rükü ederek ya da secde ederek onun huzuruna girecekleri kapı yaparlarmış biliyor musunuz? Veyahut geniş bir yer yapsalarda zincirler sarkıtarak onun oradan geçerken ruku eder hale gelmesine yani hareket etmesini sağlayacak zincirler oraya ne yaparlarmış? Salarlarmış. İşte Müslümanlar kimsenin karşısında ne yapamazmış? Yaparsa ne olur? Bir de itham yönüne bakalım. He? Küfür olur, kafir olur. Evet. Ve Allah'ın karşısında ruku ve secde etmeyenler ancak kimlerdir? Kibirli ve burnu he? havada olanlardır. Hep havada gezerler. Evet. Onlar Allah'a secde etmeyi gururlarına yediremezler ama her türlü çıkarın her türlü dünyanın makamın zorba yönetimlerin önünde ne yaparlar? Eğilirler ve çok aşağılık seviyelere düşerler. Küçücük bir menfaat için, az bir çıkar için, yani ufacık bir şey için dünyalıklarına ahiretini ne yaparlar? Değişirler. Süklüm püklüm olurlar sadece yapmadıkları bir amel yüzünden. Ama bu ameli yapsalar, o amel onlara izzet, şeref ve haysiyet verir. Allah'ın huzurunda eğilmeyen insan, ne çarşıdaki, ne de gönlündeki putları asla ne yapamaz, demirmez. Allah'ın önünde eğilmeyen kimse, küfrün belini bükemez, tagutun, şeytanın, münafığın, belini ne yapamaz? Bükemez. Evet Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın ve kardeşlerim rükkünün bize en büyük öğretilerinden birisi, ayetin en başından alayım sizlere. Rükk edenlerle Ruk edin. Yani cemaat olun. Ayrılmayın. Ben sizi Arkamdan da görüyorum diyor. Yani safları düzeltmeyince ben sizin aranızda şeytanın dolaştığını görüyorum diyor. Yani ta rüküden önce safları düzgün tutmamak bile şeytanın araya ne yapması, girmesi ve kalpleri ayırmasına kadar ne yapıyor? Götürüyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Mevzuyu anlattığım zannıyla burada bitirmeyi daha hayırlı görüyorum sizleri fazla yormayın. haftaya inşallah aynı bu boyutta biraz daha değişik e, secdeyi işlemeyi düşünüyorum o da ayet tefsiri Allah izin verirse Allah anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin hakkı hak bilip ona tabi olmayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin Allah'ım bizleri affeyle, sevdiğin insanların arasına koy, sevdiğin amelleri ve sevdiğin insanların sevgisini bizlere nasip eyle. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşşedenle la ilahe illa ente, estağfurike ve tuğbine. Velhamdülillahirrahmanirrahim.